307. mektup. Bu mektup Mevlana Abdülvahid Lahuri'ye yazılmıştır. Subhanallahi ve bihamdihi güzel kelimesini açıklamaktadır. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili peygamberine bizden dualar ve selamlar olsun. Bir kul ibadet ederken bu ibadette bulunan her güzelliği ve iyiliği Allahu Teala'dan bilmelidir. Çünkü onun güzel terbiye etmesinden ve ihlasındandır. İbadette kusur ve aşağılık bulunursa bunların hepsi kuldan gelmektedir. Kulun özünde bulunan kötülükten hasıl olmaktadır. Hiçbir kusuru, aşağılığı hak taladan bilmemelidir. O makamda yalnız iyilik, güzellik ve kemal vardır. Bunun gibi bu âlemde bulunan her güzellik ve üstünlük Allahu Teâlâ'dandır. Her kötülük ve aşağılık da mahluklardandır. Çünkü mahlukların aslı, özü Adem'dir. Adem de her kötülüğün ve aşağılığın başlangıcıdır. Adem yokluk demektir. Subhanallahi ve bihamdihi güzel kelimesi bu iki şeyi açıkça bildirmektedir. Hak Teâlâ'nın tenzihi ve takdisini yani ona yakınlaşmayan aşağılıklardan ve kötülüklerden uzak olduğunu ve çok güzel bildirmektedir. Bu güzel kelime şükür yapmayı hamd etmekle bildirmektedir. Çünkü hamd her şükrün başıdır. Hak Teala'nın güzel sıfatlarına ve iş yerine ve bütün nimetlerine ve bütün ihsanlarına hamd kelimesiyle şükredebilmek denir. Bunun içindeki hadis hadisi şerifte bir kimse bu güzel kelimeyi gündüz veya gece yüz kere söylerse o gün veya o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. Ancak onun gibi söyleyen kazanır buyuruldu. Başkalarının ibadeti onunla nasıl bir olabilir ki? O kimse bu güzel kelimenin son parçasıyla bütün iyiliklerin ve ibadetlerin şükrünü yapmış olmaktadır. Bu güzel kelimenin baş tarafı ise ayrıca Hak-ı Teala'yı kötülüklerden ve aşağılıklardan tenzih ve takdis etmektedir. O halde bu güzel kelimeyi her gün ve her gece yüz kere okumalıyız. İnsanları iyi işleri yapmaya ancak Allahu u Teala kavuşturur. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selam olsun. 308. mektup. Bu mektup feydullahi Pani Put'e arabi olarak yazılmıştır. Bir hadis-i şerifi açıklamaktadır. İyi dinle. Allahu Teala anlayışını artırsın. Peygamberimiz iki kelime vardır. Söylenmesi çok kolaydır. Terazi de çok ağır gelir. Allahu Teala bu iki kelimeyi çok sever. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil Azim buyurdu çok kısa olduğu için bunu söylemenin çok kolay olduğu meydandadır. Fakat terazide çok ağır olmaları ve Allahu Teala'ya çok sevgili olmaları şöyledir ki, birinci kelime Allahu Teala'yı ona yakışmayan her şeyden ve mahlukların alametinden ve yok olmaktan tenzih ve takdis etmektedir. Uzaklaştırmaktadır. Son kelimesi, bütün kemal sıfatlarının ve güzel şuanlarının onda bulunduğunu bildirmektedir üstünlükler ve ihsanlar sahibi olduğunu göstermektedir. Birinci ve sonuncu kelimeler istirakla yani her şeyi içine alarak birbirine izafet edilmiş, bağlanmıştır. Bu iki kelimenin böyle bağlanması, bütün tenzihlerin ve takdislerin ve bütün kemallerin ve cemallerin onda bulunduğunu göstermektedir. Baştaki iki kelime, bütün tenzihleri ve takdisleri ona getirmekte, bütün kemal ve cemal sıfatlarının onda olduğunu bildirmektedir. Sondaki iki kelimede, bütün tenzihlerin ve takdislerin ve azametin ve kibriyanın onda olduğunu bildirmektedir. Bu kelimenin bütünü, onda hiçbir noksanlığın bulunmamasını, ancak azametinden ve kibriyasından ileri geldiğini göstermektedir. Bundan dolayı bu iki kelime terazide çok ağır gelmekte ve Rahman'a çok sevgili olmaktadır. Bundan başka tesbih yani Subhanallah demek tövbenin anahtarıdır, hatta özüdür. Böyle olduğunu birkaç mektubumda açıklamıştım. Bunun için tesbih etmek günahların yok olmasına ve kötülüklerin af olmasına sebep olur. Bundan dolayı da terazide çok ağır gelir. asenat kefesini doldurur, Rahman'a da sevgili olur. Çünkü Allahu Teala affetmeyi sever. Bundan başka tesbih eden ve hamd eden bir Müslüman hak Teala'yı ona yakışmayan şeylerden uzaklaştığınca ve kemal ve cemal sıfatlarının ancak onda olduğunu bildirince kerim olan, ihsan sahibi olan Allahu Teala'nın da okulu uygunsuz şeylerden uzaklaştırması ve ona kemal sıfatlarını ihsan etmesi umulur. Er-Rahman suresi 6. ayetinde mealen İhsan edene yapılacak karşılık ancak ihsandır buyuruldu. Bu ayet-i kerime de bu ümidi kuvvetlendirmektedir. Bunun için bu iki kelime çok okundukça günahları yok ezmekte, mizanda çok ağır gelmektedir. Güzel huyları getirdiği için de Rahman'a çok sevgili olmaktadır ve selam. 309. Mektup Bu mektup Mevlana Haca Muhammed Firkiti'ye yazılmıştır. Gündüz ve gece kendisini hesaba çekmeyi ve hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz hadisi şerifini bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamdolsun. Sevgili Peygamberi Muhammed Aleyhisselama salat ve selam olsun. Din ve dünya saadetinize dua ederim. Beşayin hakiramdan birçoğu mühasebe yolunu seçmişlerdir. Her gece yatacağı zaman o gün yapmış olduğu işlerini, sözlerini, hareketlerini, hareketsizliklerini, düşüncelerini her birinin niçin olduğunu anlarlar. Kusurlarını ve günahlarını temizlemek için tebe ve istifar ederler. Allahu Teala'ya boyun bükerler, yalvarırlar. İbadetlerini ve iyiliklerini de Allahu Teala'nın hatırlamasıyla ve kuvvet vermesiyle olduğunu bilirler. Bunun için Hak Teala'ya hant ve şükrederler fütuhat Mekkiye kitabının sahibi yani muhittin Arabi Kuddisesi ruhu bu muhasebecilerden biriydi. Buyuruyor ki, ''Ben kendimi hesaba çekmekte meşayih kiramın hepsinden ileri gittim. Niyetlerimi, düşüncelerimi de hesaba kattım.'' Bu fakire göre muhbiri sadıktan sağlıktan gelen haberler uygun olarak her gece yatarken salavat-ı şerif yüz defa okursa tesbih ve tehmit ve tekbir eylemiş olur. Böylece muhasebe yapmış olur, kendini hesaba çekmiş sayılır. Tesbih söylemek TB'nin anahtarıdır. Bunu çok okumakta kusurlarının, günahlarının affedilmesini istemiş olur. Bu günahlardan dolayı Hak Teala'ya bulaştırmış olan lekeleri tenzih ve takdis etmiş olur. Günah işleyen bir kimse bu emirlerin ve yasakların sahibinin azametini ve kibriyasını düşünmüş olsaydı onun emirlerine karşı gelmezdi. Günahları yapması onun emirlerine ve yasaklarına kıymet vermediğini göstermektedir. Böyle şeylerden Allahu Teala'ya sığınırız. Tenzih kelimesini yani yukarıda yazılı olan tesbihi çok okumakta bu kusur affolunur. İstiğfar etmek günahların örtülmesini istemektir. Tenzih kelimesini okumaksa günahların yok olmasını istemektir. O nerede, bu nerede? Sübhanallah şaşılacak bir kelimedir. Söylenmesi çok kısadır. Manaları ve faydaları ise pek çoktur. Tahmid kelimesini çok okumakta Allahu u şükredilmiş olur. Onun verdiği nimetlerin şükrü yapılmış olur. Tekbir kelimesi, Allahu Teala'nın Teâlâ'nın kulların yaptığı şükürden çok yüksek olduğunu, ona yakışan şükür yapılmayacağını göstermektedir. Çünkü ona yapılan istiğfarlar, af dilemekler için de çok istiğfar etmek lazımdır. Ona yakışan hant ancak onun tarafından yapılabilir. Bunun içindeki kendisi, Saffati Suresinin son ayetinde Subhane Rabbike Rabbil İzzeti buyurmuştur. Kendini hesaba çekmek isteyenler bu ayeti kerimeyi çok okumalı. Böylece istiğfar ve şükretmiş olurlar. İstiğfar ve şükür edemediklerini de ve kusurlarını bildirmiş olurlar. Ya Rabbi, bizim kusurlu, bozuk olan dualarımızı, tebelerimizi kabul buyur. Sen her şeyi işitir ve bilirsin. Efendimiz Yüce Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun âline ve hepsi temiz seçilmiş olan ashabının her birine salat ve selam olsun. Allahu Teala hepsine bereket versin. Bu ayeti kerimeyi okurken hiçbir yerini değiştirmemeli, Rabbike kelimesi yerine Rabbina dememelidir. Böyle bozuk okumanın caiz olmadığı Saadet-i Enbiye kitabının 392 sayfasında uzun uzun yazılmıştır. 310. mektup. Bu mektup Mevlana Muhammed Haşim'i keşmiye yazılmıştır. İnsanın her şeyi kendinde topladığını ve bazı ince marifetlerini bildirmektedir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Allahu Teala ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. İnsanda bulunan bütün kemaller, iyilikler, hep vücut mertebesinden gelmiştir. Onun ilmi o mertebeden, kudreti de o mertebenin kudretindendir. Bütün yüksekliklerde hep böyledir. Fakat her mertebenin kemali o mertebeye göredir. İnsanın ilmi o mukaddes mertebenin ilmine göre sonsuz var olanla yok olanın karşılaştırılmasın gibidir. Bunun gibi insan kudreti, gücü, vecibi ta'alaya ve tekaddesin kudretine göre bir üflemesiyle yerleri ve gökleri, dağları ve denizleri yok eden güç sahibinin kendini dokumacı ustası sanan örümceklerle karşılaştırılmasın gibidir. Bu ikisinden başka olgunlukları da bunlardan anlamalıdır. Başka kelime bulamadığımız için bu karşılaştırmayı yaptık. Yoksa Farisi'nin dediği gibi, ''Toprak nerede, tertemiz alemler nerede?'' Bundan anlaşılıyor ki insandaki kemaller vücut mertebesinin kemallerinin suretleri görüntüleridir. İnsandaki kemallerin vücut mertebesindeki kemallere yalnız isimleri benzemektedir. Bunun içindeki hadisi şerifte Allahu Teala Adem'i kendi suretinde yarattı buyuruldu. Kendini anlayan Rabbini anlar sözünün inceliği buradan anlaşılmaktadır. Çünkü insanın nefsinde bulunan her şey birer suretleri görüntüdür. Bu suretlerin hakikati ası vücut mertebesidir. İnsanın halife olmasının inceliği buradan anlaşılmaktadır. Çünkü bir şeyin sureti o şeyin halifesidir, vekilidir. Zındıklar ve Allahu Teala'ya madde diyen mücezeme adındaki kafirler burada çok yanıldılar. Allahu Teala'yı insan suretinde şeklinde sandılar. Ahmak oldukları için Allahu Teala'nın insanlarda olduğu gibi organları, duyu aletleri var dediler. Böylece doğru yoldan saptılar. Çok kimseleri de sapıttırdılar. Allahu Teala'nın sureti ve misli gibi şeyler söylemek, benzeterek anlatmak içindir. Yoksa benzetilen şeyin kendisidir demek olmadığını anlayamadılar. Çünkü suretin, görüntünün hakikati, assı, parçalardan, zerrelerden meydana gelen bir topluluktur. Vücut mertebesinde ise böyle şey olmaz. Kadim olan, sonsuz olan parçalanamaz, ayrılamaz. Kur'an-ı Kerim'deki, Müteşabihat denilen ayet-i kerimeler de böyledir. Bildirdikleri şeylerin kendileri anlaşılmamalıdır. Uygun olan başka şeyler anlamalıdır. Âl-İmran suresinin 7. ayetinde mehalen bu ayet-i kerimelerin bildirdiklerini yalnız Allahu u Teala bilir buyuruldu. Demek ki müteşabih olan ayet-i kerimelerin ne demek olduğunu ancak Allahu u Teala bilir. Bu ayet-i kerimeler gösteriyor ki Müteşabih olan ayet-i kerimeler gösterdiklerinden başka şeyleri bildirmektedir. Allahu Teala da bu başka şeyleri bilmektedir. Ulema-i Rasihin denilen derin ehli sünnet talimlerini de bu başka bilgiler ihsan olunmuştur. Bunun gibi gayb olanları yalnız Allahu Teala bilir. Peygamberlerin yükseklerine bu bilgiden ihsan etmektedir. Gayb demek Ayet-i kerime ile ve hadis-i şeriflerle bildirilmemiş olan ve his organlarıyla tecrübe ve hesapla anlaşılmayan şeyler demektir. Müteşabih olan ayet-i kerimelere anlaşılandan başka mana vermeye tevil denir. Tevvili yanlış anlamamalıdır. Ayet-i kerimedeki el kelimesine kudret demek ve yüz kelimesine Allahu Teala'nın kendisi demek tevil olmaz. Böyle kelimelerin tevili ince, gizli bilgilerdir. Ancak seçilmiş yerin seçilmiş yerine bildirilmiştir. Fütuhat-ı Mekki'ye kitabının sahibi yani Muheddini İbni Arabi Hazretleri ve ona uyanlar Allah-u Teala'nın sıfatları Allah-u Teala'nın kendinden başka olmadıkları gibi birbirinden de başka değildir diyor. Böylece ilim sıfatı zat-ı ilahiden başka olmadığı gibi kudretten, iradeden, işitmekten ve görmekten de başka değildir diyor. Sıfatların hepsini de böyle biliyorlar. O fakire göre bu sözleri doğru değildir. Çünkü bunlar sıfatların dışarıda ayrıca var olduklarına inanmıyorlar. Ehli sünnetten ayrılmış oluyorlar. Çünkü ehli sünnetin büyük halimlerinin anladıklarına göre Allahu Teala'nın 8 veya 7 sıfatı kendisi gibi dışarıda ayrıca vardır. Onların sıfatların zaten başka olmadığına sürükleyen şey belki o makamdaki başkalığı bu dünyadaki mahluklardaki başkalık gibi sanmalarından olsa gerektir. Allah-u Teala'nın sıfatlarının kendinden başka olmasını bizim sıfatlarımızın kendinden başka olmasın gibi bulmadıklarından ve o başkalığı bu başkalığa benzetmediklerinden sıfatların Zat'tan başka olmadığını sandılar. Sıfatlar Zat'ın aynıdır dediler. O makamdaki başkalığın da Allah-u Teala'nın kendisi gibi ve sıfatları gibi anlaşılmayacağını, mahluklara benzetilmeyeceğini anlayamadılar. Oradaki başkalık buradaki başkalığa benzemez. Yalnız görünüşte ve isimde benzerlik vardır. Bundan anlaşılıyor ki o makamda başkalık, ayrılık vardır. Fakat biz bunu anlayamayız. Anladığımız şeylere göre yok diyemeyiz ve dememeliyiz. Doğru yolun alimlerinden ayrılmamalıyız. Her şeyin doğrusunu yalnız Allahu Teala bilir.